بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هدى له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 يا أيها الذين عمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Değerli Kardeşlerim İmam Ennevevi'nin Riyab-ı Salihin adlı kitabını okumaya, hadisleri beraber zikretmeye devam ediyoruz. Bugünkü başlığımız Babul ül Mübaderati İlel Hayrat Hayırlı işleri yapmada tez davranmak geç kalmamak hayırlı işlerde öne atılmak وَحَصْفُ مَنْ li لِخَيْرٍ عَلَى الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ Ve hayra doğru yöneldiğini gördüğümüz hayra teveccüh ettiğini gördüğümüz kardeşimizi de o konuda desteklemek ve tereddüt etmemesini söyleyerek onu bu girmiş olduğu yolda teşvik etmek ileri itmek babu yani hem kendimize bir nasihat var. Ne yapacağız? Hayra, iyi işlere, salih amellere girişmede erken, aceleci davranacağız. Sonra yaparız demeyeceğiz. Hem de bu yola girmek isteyen, bu yola baş koymak isteyen, bu yola teveccüh etmek isteyen, yön yönünü oraya doğru, hayra doğru yöneltmek isteyen kişileri de bu konuda ne yapacağız? destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. İmam-ı Nevevi bizlere bu bapta bununla ilgili ayetleri zikredecek. Bununla ilgili e, ayetlerden sonra hadisleri zikredecek. İlk ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Fes-tabikul hayrat." Hayırlı işlere, yani salih amellere. Salih amel neydi arkadaşlar? Allah için yapılan İhlas ile yapılan. Yalnızca Allah'a yöneltilen, samimiyetle Allah'a yöneltilen ve bu şartla birlikte aranan ikinci şart peygamberin sünnetine uygun olarak yapılan amellere biz de diyoruz salih ameller diyoruz. Ya bu çok önemli bir bilgi, çok önemli bir elde edilen hazine aslında. Böyle iki cümlede ifade ediliyor belki. Belki bu kadar hani söylüyoruz ya kolay elde ediliyor. Pişmiş. Elimize sunulduğu için kıymetini bilemeyebiliyoruz. Ama bu iki kural, iki şart salih amelde Allah-u Teala'nın kabul ettiği salih amelde allah Teala'nın katında kabul ettiği salih amelde aranan bu iki şart birçok insan tarafından bilinmediği için bakıyorsunuz ki karanlıklar içinde salih ameller yaptığını zannederek kimi zaman şirke düşüyor, kimi zaman neye düşüyor? Bidata düşüyor. Yani salih amelin ilk şartını kaybederseniz selam. aleyküm selam salih amelin ilk şartını kaybederseniz neydi o ilk şart? İhlas. Ne olmuş olur? O amelde şirk <gülüyor> Meydana gelmiş olur, silk vuku bulmuş olur, büyük silk ya da küçük silk. Derslerden attığımız, anlattığımıza göre. Ama itnas var, ibadet Allah için yapılıyor. Ama bu amelin sahibi, bu ameli yaparken neyi gözardı etmiş? Peygamberin yaptığı sünnete uygunluğu gözardı etmiş. Ona uymayı, o sünnete uygun bir şekilde sahih amel işlemeyi özen göstermemiş. Bu şekilde de neye düşmüş oluyor bu kimse? Diyata düşmüş oluyor. Allah'ın dininde bakıyorsunuz ki salih amel yaptığını zannederek iddata düşmüş oluyor. Dikkat ederseniz her iki şartı kaybeden kişiye baktığımız zaman, kişiyi değerlendirdiğimiz zaman her ikisi de nasıl insanlar? Dindar insanlar. Yani bir tanesi Allah'ın rızasını kazanmak için salih ameller yapayım derken bu şartları bilmediği için, amellerin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini bilmediği için ne yapıyor? Şirke düşüyor. Diğeri de, yine iyilik yapmak istiyor, salih ameller sunmak istiyor. Allah'a salih ameller sunmak istiyor ama terazi yok, ölçü yok. Bir de bakıyorsun ki yapmış olduğunun kendisine verdiği yorgunluktan başka hiçbir faydası yok. Neden? Çünkü yaptığı amel bidat. Ama sonuçta iki konumda olan iki şartı da yerine getirmek isterken, yerine getiremeyen, salih amel yapmak isterken, iki şartı yerine getiremeyen o kimselere baktığınızda onların ne insanlar olduğunu görüyorsunuz, dindar insanlar olduğunu görüyorsunuz. Yani. Şirk de, bir dakika de nedir arkadaşlar? Dindarlıkla var olan bir şeydir. Ama bugün cemaatlere bakın, bugün topluluklara bakın, bugün gruplara, hiziplere bakın, hepsi birbiriyle salih amel konusunda yarıştığını söylerken, bu iki şartı Hazine kadar değerli dedi ki bu iki şartı bilmedikleri için bu iki şartı gözlerinin önünde bir yere koymadıkları için onlara bir de bakıyorsunuz ki amelleri içinde şirk dolmuş şirk büyük bir yer kapsamış veyahut da bidatler ne olmuş onların dini olmuş. Yani sorsak bir sınav yapsak desek insanlar salih amelleri her biri ayrı bir şey söyler. Ama elhamdülillah Peygamber'in sahabesinin mirası olarak, mirası olarak alimlerin yolundan giden, onların yoluna tabi olan insanlar salih amelin iki şartı var, çok kısa. Laf kalabalığına da, laf gevezeliğine de gerek yok. Salih amel nedir diye sorulduğunda ne diyeceksiniz? Allah için. Allah için yapılan ve Peygamber'in sünnetine uygun olan her amel. Ve Allah Teala'nın tek kabul ettiği amel salih amel. İşte müallif rahimahullah da diyor ki bize. Yani bu amellerde, salih amellerde yarışın. Allah Teala diyor ki: "Festebiqu'l hayrat." Hayırlı işlere, salih işlere ne yapın? Koşuşun. Hızlıca hareket edin, davranın. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle dedi, buyruluyor. "İn erada ahadukum'l hacce felyeta'accel." Sizden birisi hac yapmak istediği zaman ne yapsın? Felyeta'accel. <gülüyor> <gülüyor> Acele et enneh <gülüyor> ola ki bir hastalık başına gelebilir en ve yahud ne yapabilir? kaybedebilir ve taaredun <gülüyor> yahud bir ihtiyaç olmayan bir ihtiyacı hissetmediği bir ihtiyacı ortaya çıkabilir o sebeple hayırlı amellere salih amellere dinimiz ne yapmış? Teşvik etmiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki خَيْرُ سُفُو فِي الرِّجَالِ اَوَّلُهَا خَيْرُ سُفُو فِي الرِّجَالِ اَوَّلُهَا Camide namazda en hayırlı saf, erkeklerin safı hangisidir? En ön saf. وَخَيْرُ سُفُو فِي الرِّجَالِ اَوَّلُهَا Kadınların en hayırlı saf hangisidir? diyor Aleyhisselatü Vesselam. En arka saf. Başka hadislerde aleyhissalatü selam ne diyor? İnsanlar ön saftaki fazileti bilselerdi, ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Kura çekerek gelirlerdi oraya. Ama şimdi oranın fazileti bilinmediği için, insanlar gafir olduğu için, kalpler orayla atmadığı için ezan okunuyor. Ya diyorsun namazı kılarız, yahut yetişiriz. Bakıyorsun ki en son saftasın. Kendini ne yapmışsın? İmamdan, İmam selam vermeden önce camide Koşa koşa yetişirken bulmuş. Hatta hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ İnsanlar namazda, saflarda geri oldukça, geri durdukça safta öne doğru gitmedikçe Allah onları ne yapar? Hatta يُعَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّوَا Allah da onları ne yapar? Ahirette öbür dünyada, cennette geri atar gerilerde bırakır. Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Salih amellerde yarışmamız gerekiyor. İstiğfar etmede, günah işlediğimiz zaman o anda Allah'ım ben bu konuda hata ettim, günah işledim diyerek hemen istiğfar etmede de hızlı davranmamız gerekiyor. Sonra günahlara, işlenilen günahlara kefaret olan ameller var. Namaza Namazdan nam her beş vakit namaz Umreden umre, bir umreden diğer umreye ve bu bunlar nedir? Arada işlenen küçük günahlara kefarettir. Bunlarla ne yapacak insan? Yarışacak. Allah bize nasip etti, geçen Ramazan'da ne yaptık? Umreye gittik. Dua etmemiz lazım, istememiz lazım, arzulamamız lazım. Allah bize bir daha da nasip etsin. Fırsatını bulduğumuz zaman gitmemiz lazım. Ondan sonra abdest aldığımız zaman Aleyhissalatü Vesselam'ın bize öğrettiği dualar var değil mi? O duaları okumamız lazım. Kim diyor o duayı okursa ne olur diyor? Tuftahu lehu evvabul cenne. Ona diyor cennetin sekiz kapısına var. Açılır. Bunları bileceksin ya. Hazine Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bize göstermiş. Bunu yap, şunu yap. Bu salih amelerde yarışacaksın. Ya yani sana diyor ki cennetin, yani cennet öyle bir yer ki ma alâ aynun ra'd Vallahi kâtır Allah kalbi beşer. Ne insanın, yani orada olanlar, olan şeyler, müminlerin karşılaşacağı şeyler, öyle şeyler ki insanın gözüyle görmediği, göremeyeceği bu dünyada ve aklına dahi getiremeyeceği şeyler. Yani şimdi dünyada bize de denseki senin için önünden nehir akan, nehirin suyunun baldan tatlı olduğu sütten beyaz olduğu bir nehir ve onun önünde sarayların var istediğin her şey var bunu yap bunu istiyorsan işte şunu yap Dendiği zaman ne yaparız hemen o, o yola koyuluruz Densek işte şurada 25 yıl çalış emekli olduktan sonra sana şimdi bırak o kadar ırmaklı villalar vermiyorlar Belki 25 sene çalış ondan sonra sana biz her ay ne yapacağız sana şu kadar para vereceğiz. herkes emekli olacağı zaman o alacağı parayı hayal ederek ne yapıyor? Her gün sabah saat yedide, yedi buçukta, sekizde işine kalkıyor. Akşam beşte, altıda evine geliyor. Sırf. Ne için? Ona yirmi sene sonra şey vaat edilmiş. 20 sene sonra sen emekli olacaksın. Hata ereceksin. Değil mi? Ama öyle bir yer vaat ediliyor ki bize fena olmayacak. Hiç bitmeyecek. Aklımıza dahi gelmeyecek surette niteliklere sahip bir yer. Böyle diyor ki şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu söyleyin, bu, bunu yapın. Eğer bizim kalbimizde böyle bir ne varsa, hareket varsa, bir canlılık varsa, o yöne doğru yönebiliriz. Çünkü onu istiyoruz. Aleykümselamun aleykümselam. Aleykümselam. aleykümselam. İşte onun için amellere bakın, aleyhissatü vesselamın dediği ameller hep kulunu hale getiriyor. Yani kul yolunda seyrinde duraksamıyor hiç. Namazdan namaza, cumadan cumaya camiye gidiyorsun attığın adımda derecen yükseliyor bir adımında günahların dökülüyor. Abdest alıyorsun vücudundan dökülen son damlada günahlarından aranıyorsun. Günahların dökülüyor. Yani kuva sürekli ne var? Bir teşvik. Durma ey kul. Ama şimdi öyle değil ki değil mi? İnsanlara bakın, sokakta gezen insanlara. Ya cumayı kıldık, bayram namazını da kıldık. Tamam da artık haftaya kadar. Ya işte veya bugün öğlen namazını kıldık. Veya işte Ramazan'da oruç tuttuk. Da artık bir dahaki seneye. Ramazan'da Kur'an'da okuduk. Değil mi? Gafil insanlarda mı var? Ama yarış. Yarışa hazırlanan, koşuya hazırlanan insanlarda ne var? Amele doymuyor. Salih amel istiyor sürekli. Değil mi? Bakmışsın gece saatini kurmuş. Sahura kalkmak için, teheccüd yapmak için. Başkalarına in, sadaka infak etmeye çalışıyor. Bakıyorsun ki başkalarına yardım Aleyhisselatü Vesselam diyor ya. Bir kardeşinin İhtiyacını bile ne yapman gidermen nedir? Sadakadır. Onun yüzüne gülmen, tebessüm etmen nedir? Sadakadır. Selam vermen sadakadır. Yani bunları sürekli hep aklında bir tarafında ve bu amelleri yaparken biliyor ki hep sepete salih amelleri ne yapıyor? Biriktiriyor. Ve bu konuda durmuyor. Sürekli yarışıyor. Ama bir insanda var ki yani ezan okunur. Ya işte gideriz. Ya abdest simir yok. Sonra kınarız. Gibi bahanelerle kendini unutmaya çalışıyor. Yine İmam Neve-i Rahim Ahul'an zikretmiş olduğu buradaki ayette. Allah-u Teala buyuruyor ki وَسَارِعُوا Koşusun. Yarışın. Birbirinizle de yarışın. Demin ki hadiste olduğu gibi. Kural çekilse. insanlar bir şey diyor. Kural çekerler. İlk saftaki fazileti. وَسَارِعُوا Allah-u Teala'da buyuruyor ki وَسَارِعُوا yarışın. Mücadele edin. İlâ mağfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir mağfirete, bağışlanmaya. Rabbinizin günahlarını bağışlamak umusunda acele edin. Sürekli istiğfar edin. Ve cennetin arduhassemâvâtu vel ard ve genişliği yer ve gökler kadar olan cennete ne yapın? Yarışın. Nasıl yarışacağız cennete? Yani varış noktası cennet. Oraya giden yolumuz yarışımızı yaptığımız ne? Pist. Orada ne yapacağız? Dersin başına söylediğimiz iki altın kural hazineleri sokak lambası yaparak, kendimize yolumuzu aydınlatan lamba yaparak salih ameller işlemek için ihlas ve mutabat. İhlas ve mutabat yolumuzu aydınlatarak, yolumuzu münevver kılarak salih ameller işleyip o pistte varışa, cennete ulaşmaya çalışacağız. Gayret sarf edeceğiz. Bunlar çok önemli kurallar arkadaşlar. Çok altın değerinde olan kurallar. Kulun yani seyrinde sürekli gözünün önünde bulundurması gereken kurallar. allah Teala işte bu surede diyor ki Aliman suresinde اَسَارِهُ اَيْلَا مَغْفِرَةٍ ve cennetin وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا كَ اَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökler ve yer kadar olan, yerler kadar olan cennete yarışın ki orası yani cennet u'iddet hazırlanmış şu anda duruyor hazırlanmış bir şekilde mevcut var şu anda cennet u'iddet kimlere hazırlanmış u'iddet lil mutteqin kimlere takva sahibi olan muttaki sahibi olan insanlara kim onlar el-lezine yunfiqune fisserrâi zarai onlar ki o takva sahipleri ki sıkıntılı hallerinde de, zor durumlarında da, iyi durumlarında da, vefahiyet durumunda da, paraları varken, cepleri şişkinken ve yokken, azken ne yaparlar? Yunfikun. <gülüyor> İnfak ederler. Vel kezimine'l gayz. Ne yaparlar? Öfkelerini tutarlar. Aleyhisselatü Vesselam'a gelen bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a nasihat isteyince ne diyor? La tağdam öfkelenme. Ve leke. el cenne. Sana ne var bunun karşılığında? Cennet var. Ayaktaysan diyor öfkelendiğin zaman ne yap? Otur. Oturuyorsan yat. Bazı rivayetler diyor? Abdest al. Bazı rivayetler var. ki ehli onun zayıf olduğunu söylüyor. Şeytanın diyor insanın kalbine attığı o gadab öfkenedir. Şeytanın insanın kalbine attığı bir şey, cemredir. Ateş topudur. Ve le anin Ve bu kimseler insanları affeden kimselerdir. Kendilerine hata yapanlara karşı nasıl davranırlar? Affedici davranırlar. Tabii affetmenin kurallarını söyledik biz. Daha önceki derslerde de söyledik. Yani. Kim affedilir? Yani Bir adam var ki azılı bir adam. Hep aynı hatayı işliyor. Hiç insanların hakkını tanımıyor. Kuralları çiğniyor. Ya, bu adamı affetmeyeceksin. Ama var ki yani hata yapmamak istemesine rağmen o, onu sana karşı o harekette bulunmamasına rağmen öyle bir hareket yapmış. Orada onu affedeceksin. Bu erdemdir. Muttakilerin özelliğinden birisidir bu. Allah Ta'ala zikredecek ki وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah kimleri sever? Muhsinin bu özellikler hem muttakilerin özellikleri hem de kimlerin? Muhsinin, ihsan sahibi olan. İmandan yukarıda olan, mertebeye sahip olanların özellikleri. Rablerine karşı ihsan. kimdir o muhsinler? Rablerine karşı ihsanda bulunan, ihsan mertebesinde olan ve kullara karşı ihsan eden, iyi davranan insanlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا fahişeten Onlar ki, اِذَا فَعَلُوا Onlar bir fahişe Büyük günah işledikleri zaman insanın tiksindiği, selim fıtrata sahip insanın kabul edemeyeceği böyle günahlar işledikleri zaman ev velemu enfuzahum yahut nefislerine zulmettikleri zaman ki tefsir ehli diyor ki yani küçük günahlar işledikleri zaman ne yaparlar bunlar? vekerullah <gülüyor> hemen Allah'ı anarlar. Yani günah işliyorlar. Biz geçen derslerde söyledik günah işlemek İnsanın Allahu Teala tarafından ona yazmış olduğu bir takdir ettiği bir şey yani. Bir gerçek. Sizler günah işlemeseydiniz Allah Teala sizi ne vardı götürür yerinize günah işleyip hemen ardından ona tövbe eden insanlar diyor yaratır getirirdi. E i̇nsan günah işleyebilir. Tabi bu günah işlemenin küçümsenmesi manasında değil. Var olacak. İnsana yazılmış. Ama ardından hemen yapması gereken şey ne? Hemen kendine gelip orada devam etmeyecek. Bu hafta kitabı tefitt dersinde alacağız inşallah. Allah Teala "Efe eminu mekrallah" diye buyuruyor. Onlar Allah'ın tuzağından emin mi oluyorlar? Kendilerini güvende mi hissediyorlar? Allah'ın bir tuzağı var biliyorsunuz. Efe eminu mekrallah fe ye'menu yamenu mekrallah illa kavmul hasirun. Ancak Allah'ın tuzağından kimler emin de güvende hissedebilir kendini? Illal kavmul hasirun. Hüsranlı olanlar. Zararda olanlar ancak kendini Allah'ın tuzağından ne yapabilir? Güvende hissederiyor. Onun dışında oyalık olan insanlar bilirler ki Allah'ın kurduğu bina var. Tuzak var. Dili Mehdi diyor ki peki Allah-u Teala'nın iman sahibi olanlara kurduğu tuzak ne? Ne zaman mümin tuzağa düşmüş olur? Hangi halde olursa hangi hal üzere olursa mümin o tuzağa yakalanmış olur. Çünkü tuzak nedir arkadaşlar? Karşı tarafı uyandırmadan karşı tarafı farkına varmadan karşı taraf ona ne yapmak? Onu yakalamak, ona şer ulaştırmak, ona zarar verecek olan bir şey ulaştırmak. Mümin kimse ne zaman Allah'ın tuzağına düşmüş oluyor biliyor musunuz? Günahlar işleyip o günahları işlemeye devam ederek ve bakıp gördüğünde allah Teala'nın nimetleri ona geliyor, devam ediyor. Bela yok, musibet yok. O da oh ne rahat, ne güzel diyerek dediği gibi abinin nefsine yenik düşüp o günahları işlemeye devam etmesi hemen Allah'a anıp günahlarından tövbe etmemesi diyorlar ki o kulun Allah'ın tuzağına yakalandığının bir neyidir? Göstergesidir. Alametidir. Yani mümin tuzağa düşmüş demek. dâhil Günah işliyor. Yani kendini hesaba çekmiyor. Ben ne yapıyorum? Bu halim ne? Yaptığım ne benim? Nereye gidiyorum bu hangi yolu tutanın insanların yolu diye hesaba çekmek yok nefis sürekli emrediyor o yapıyor emrediyor yapıyor nefsi şehveti nefsi şüpheler ne emrediyorsa sürekli onların onlarla haş, haşır neşir hem hal olmuş iç içe dış dışa ve bir kere edemiyor ya, yani Allah'ın hesabı var bunlardan hesaba çekileceğiz sorguya çekileceğiz ne olacak demek ki bu adam ne arkadaşlar? Hüsrana uğrayan kimse. İllel kavmul Ama muhsin olan, muttaki olan insanların özelliklerine ne? الذين اذا fa'lu ev zalemû enfusahum Hemen Allah'a anarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ve günahları için istiğfar ederler. Hemen bağışlanma dilerler. Allah'ım bizi istiğfar et. Allah'ım senden istiğfar talep ediyoruz. Günahlarımızı örtmeni talep ediyoruz. وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahları kim affedebilir ki? Falan yerdeki şeyh efendi değil. İp atarak, halat atarak, tövbe vererek. Öyle değil mi? Çok açık. Allah-u Teala diyor. Yani keşke bu insanlar, bugün bu işleri yapan insanlar biraz vakit ayırsalar da şu Allah'ın kelamını okusalardı. Yani allah Teala'nın şu ayetlerini, şu apaçık ayetleri anlamak için alim olmaya gerek yok arkadaşlar şu ayetler için söylüyorum. Yani bir insan ve men yaghfiru zunuba illa Allah. günahları Allah'tan başka kim affedebilir ayetini Japonca da okusa, Türkçe de okusa tokat yemiş gibi olur değil mi yani? Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa eğer, aleykümselam ve aleykümselam. Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa, tuzağa düşmediyse, bu tuzağına orayanlardan olmadıysa bu ayet ona yapmalı O düşmüş olduğu bataklıktan onu çekip almalı, kurtarmalı, hop çıkarmalı. Şeyhülislam İbn Teymiyye zikre diyor, diyor ki kim bu Kur'an'ı okur, hakkıyla okur. Ne demek hakkıyla okumak? Yani onu okuyup anlar, Onu da tefekkür eder, düşünürse bu Kur'an onu diyor elinde sonunda ne yapar? Hidayete götürür. Bunu neye binaen söylüyor? Allah Teala buyurmuyor mu? İnne hadzal Kur'an'a bu Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an muhakkak şüphesiz bu Kur'an en doğru olanı ne haber? Götürür. iletir, Hidayet eder. Yol gösterir. Ama bakıyorsun ki Kur'an'ı hakkıyla okumadıkları için bu insanlar adam kalkıp kilometrelerce uzağa giderek şeyhinden tevbe talebinde bulunmaya gidiyor. Halbuki Allah diyor ki, hemen yahufir olduğunu belli Allah. Bak ayetler açık. Onlar bir günah büyük günah işlediği zaman, ya da küçük günah işlediği zaman, hemen Allah'a anarlar, dururlar. Ne yapıyoruz zellettik? Kendine çekirdeze mi verirler. Fes Allah'tan af talep ederler. Ve Allah hemen peşinden diyor ki, hemen yahufir olduğunu belli Allah. Bu Allah'tan başka kim affedebilir? verebilir? <Sessizlik> Ola ala ma fa'aluhum yalemun bilerek oldukları günahlardan ne yapmazlar? Israr, etmezler. Ya biliyoruz ama Allah fesir. Yapıyoruz. Demezler muhsinler, muttakiler. Hatta küçük günahlar ne diyor ilim ehli? Bu bir kuraldır, kaidedir. Küçük günahlar dahi ısrar ile ne demek ısrar ile, Sürekli yapılırsa yapılmaya, işlenmeye, irtikap edilmeye devam edilmezse o küçük günahlar ne oluyor? Büyük günah oluyor. Bu bir kural arkadaşlar, kaide. Peki küçük günah, büyük günah ne yani? Bu ayrım ne demek? Niçin böyle bir ayrım yapılmış? Küçük günahlar Tabii edilmeden de bazı salih ameller işlendiğinde affolunan o salih ameller kendilerine kendisine kefaret olan günahlar demek. Büyük günahlar ne demek? Allah Teala'nın veya resulünün hakkında vaid, tehdit ettiği, büyük cezaları verdiği, cehennemle cezalandıracağını söylediği, ya lanet edeceğini söylediği buna benzer ameller, kötü işler. Bunlara da ne deniyor? Büyük günahlar. Dedim. Küçük günahlar işlenmeye devam edildikçe o konuda ısrar edildikçe o küçük günah ne gel geliyor arkadaşlar? Büyük günah haline O günah artık küçük olmaktan çıkıyor. Büyük günah haline geliyor. Peki bu muhsinler, bu muttakiler allah Teala'nın bu bahsettiği kendilerinden bahsettiği Aliman suresinin 134 ve 136. ayetlerinde bahsettiği insanı. Onlara karşılık ne var? Mükafat ne? Ula'ike ceza'uhum inda Rabbihim. İşte bu kimselerin karşılığı onlara verilecek olan mükafat kimin katında? Kim verecek onu? Allah verecek. Onun vadini veren, sözünü veren allah Teala. Ula'ike ceza'uhum ula'ike ceza'uhum magfirotun min Rabbihim. Pardon. Ula'ike ceza'uhum magfirotun min Rabbihim. Onların karşılığı Allah katından bir nedir? Magfiret. Bağışlanma. Allah onları affedecek. Allah onları başlayacak ve cennetun tecrî min tehtiyel enhâbu hâlidîne fîhâ ve altlarından ırmaklar akan cennetler, bahçeler ve orada ebedi kalacakları o bahçelikler, bostanlar, yerler ve ni'me ecrül amilîn amel edenler için ne güzel bir karşılıktır mükafat bu ayetleri okuyarak ne yapacağız arkadaşlar? Salih amellerde yarışacağız Koşacağız, Mücadele edeceğiz. Sabah namazına kalkıp camiye gideceğiz demiyoruz bu ayetlerden sonra değil mi? Ne diyoruz? Sabah namazından önce kalkıp gece namazı kılacağız. Ezan okunurken hayat okunmadan önce camiye gidip sadece sabah namazlarında kalabalık olmuyor. Yani. Son vakitte de gitsen ön saf bulabilirsin değil mi? Ön safa gidip ne yapacağız? Saf tutacağız. Pazartesi günü, Perşembe günü geldiği zaman oruç tutacağız. Her ayın 13 14 15'i hicri ayların 13 14 15 oluşturacak yarış bunlar müsabaka. Bunu yapan da yapmayan Allah katında ne olmayacak? Bir olmayacak yani. İşte bu ayetler bizlere bunu hatırlatmalı. Bu şekilde hırslı olmamız lazım. İlk hadisimize gelelim. Bu hadis Ebu Hurayra radıyallahu an tarafından peygamberimizden rivayet olunuyor. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal Allah Rasulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu badiru bil a'mal ke kıta'in el a'mal fit, fitenem ke kıta'in leylil muzlim badiru bil a'mal ameller konusunda aceleci olun hızlı davranın, hızlı olun badiru bil a'mal, salih amellerde hızlı olun, yavaş olmayın gevşek olmayın Yücelese fitnen kekü ta'illeyilil muzdilim. Önünüzde gecenin karanlık parçası gibi karanlık neler var? Fitneler var. Kap karanlık. Öyle fitneler ki içine girdiğim zaman sağını solundan, solunu sağından, önünü arkandan ayıramayacaksın. Kap karanlık olan fitneler. Diyor, onlar gelmeden önce salih amellerde ne yapın? aceleci olun, aceleci davranın ki öyle diyor gün gelecek Resulullah sallallahu aleyhi mu'minen ve yumsi kafiran kafiran öyle bir zaman gelecek ki kişi sabah mümin olarak sabahlayacak ve yumsi kafiran geceleyin kafir olarak geceye girecek yani sabah mümin bir şey yok sıkıntı yok ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki fitneler şüpheler şeriyetler ona o kadar çok hücum ediyor ki 5 saat sonra, 6 saat sonra, 7, 8 saat sonra geceye bu adam neyle giriyor? Küfürle giriyor. Kafir olarak giriyor. Allah'ın dininden bir şey inkar ederek giriyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ve yunsu müminen me yusbhu Ya tam tersi. Adam gece mümin, mümin olarak gecelemiş. Sabah kalktığında, bir de bakıyorsun ki kafir olmuş. Bugün böyle şeyleri müşahede ediyorsunuz arkadaşlar. Yani insanlardan öyle tanıdıklarımız var ki oturup televizyon başlarında dini program seyrediyorum diye yahut geceliğin evde elinde birkaç boy tanımadığı kitapları okuyarak öyle bir hale gelen insanlar var ki Allah'ın dininde yakinen bilinen farz olduğu bilinen zaruretle bilinen ümmetin icması olan konularda bile artık insanlar görüyoruz duyuyoruz Allah'ın bu emirlerini inkar ediyor ya diyor, ne namazı ne başörtüsü ne sırat köprüsü ne mizanı ne şefaati Yani gördüm ben bu belaya bu musibete bulaşan birkaç insan. ya yani kendim gördüm. Aktarılanlar ayrı bir şey. Ya dinehu o dinlehu bir <gülüyor> aradım mı dünya? Ki bu adamlar ne yapacaklar? Niye böyle hıpızlı bir şekilde birden müminken kafir, birden kafirken geceleyin müminken sabah kafir olacaklar ya sabah müminken gece kafir olacaklar. Ya dinehu o dinlehu bir <gülüyor> dünya? Dünyalık bir şey karşılığında Dinini ne yapacak bu adamlar? Satacaklar. Hemen ikinci dizimize geçelim. Evet. An-ebi Serva'a An-ebi Sirva'a Ukbet Haris radıyallahu anh kal. Ukbet ibn-i Haris diyor ki Sallaytu vera an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bil medineti al-asra. Peygamber aleyhisselatü vesselamın arkasında Medine'de ikindi namazını ne yaptım diyor? Kıldım cemaatteydim fe sellem aleyhissalatü vesselam selam verdi. Fumme kâme musri'an selam verir vermez yerinden hemen kalkarak koşarak insanların diyor boynlarını omuzlarını ayırarak fetekatta ben nasi, insanların omuzlarını ayırarak hızlı bir şekilde üzerlerinden atlayarak ilâ <gülüyor> hucur-i hanımlarından birisinin evine odasına ne yaptı hemen koşarak gitti. Aleyhisselatü Vesselam bazen ne yapardı? Fazla sonra yani tesbihatını fazdan sonra yapardı. Sünnet bu. Cemaate döner ya oturduğu yerden yapardı ya da böyle önemli işler olduğu zaman hemen üç kere estağfirullah, Allahümme entesselamu min kesselamu tebarek deyip yerinden kalkar giderdi. Yani ikisi de sünnet. Yerimizde oturarak da tesbihatımızı yapabiliriz. İşimiz oldu, acil bir şey oldu meşgalemiz oldu. Bir şey oldu. Hemen kalkıp yerimizden yolda da giderken ne yapabiliriz? tespihatımızı çekebiliriz. Ama sünnet olan o tespihatın ne zaman yapılması? Aynen. Farzdan sonra yapılması. Şimdi bugün maalesef camilerde ne yapılıyor? İmam farzı kılıyor. Cemaatle birlikte farz kılınıyor. Sonra arkadan müezzin bir Allahümün tesselam patlatıyor değil mi? Bir giriş yapıyor şöyle. Genelde imamın ahengine ses tonuna uymayan bir girişle şöyle bir pat diye giriyor arkadan. Müslümu yani muhalefet var sayısak camilerimizdeki muhalefetleri Allah hidayet eylesin ıslah eylesin. İmam ve onun arkasında namaz kılan iki saf orada en önde 50 metre arkada 3 tane ney, neyzin ve avaneleri orada ne yapıyorlar? Arkada koro şeklinde. Farz farzdan sonra hemen Allahümme enteselam giriyor. Farz bitiyor. Hemen herkes yerinde oturup tespihat yapması lazımken ya ayrılıp evlerine gidip evlerinde sünnetlerini kılmaları lazımken ya işlerinde hemen hızlı bir şekilde hemen yarışılmasına <gülüyor> sünnetler kılınıp ardından koro şeklinde cemaatle ne yapılıyor? Tesbihat çekiliyor. Dersin başında söyledik. Bir amelin salih olabilmesi için ne lazımdı? İhlas ve mutabaat. Evet insanların samimiyetinde bir şüphemiz yok. Yani Biliyoruz ki insanlar genelde camiye evinden kalkıp Allah için namaz kılmaya geliyorlar. Ancak gösteriş için gelenler müstesna. Riya için gelenler müstesna. Zorla gelenler müstesna. Onun bunun korkusundan gelenler müstesna. Ama mutabata gelince, peygamberin sünnetine uygunluk şartına gelince bizler ilim ehlinin şu sözlerini okuduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman yapmamış? cemaatle birlikte bu şekilde arkadan Bilal ya da umu Ektum girerek koro şeklinde farzdan sonra farzdan sonra kılınan sünnetten sonra topluca tespihat yapılmamış. O zaman insanların bu yaptığı amel ne olmuyor arkadaşlar? Salih amel olmuyor. Çünkü salih amelde olması gereken o şart yok. Bakın ne kadar kolay. Yani işi bilince kolay değil mi? Ama işi bilmezsen her şey yaparsın. Din olur çorba. Orman kebabına döner din. Değil mi? Her şey duyarsın ve yaparsın. Bu da varmış. Böyle de olurmuş. Böyle de yapılırmış. Ondan sonra her gün yeni bir şey duyuyorsun. Anlatıyorum yani insanlar öyle bir şey ki yani kulaktan kulağa aktarıldığı zaman, ilmi esaslara dayanmadığı zaman her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Yani mesela İstanbul'da yapılan şeyler ayrı, Trakya'da Doğu'da yapılan şeyler ayrı. Neden kaynaklanıyor? Çünkü metod denilen, peygamberin sünnetine uyuma metodu menheci yok. İnsanlarda bu yok. İnsanlar bunu duyduğu ilk andan itibaren, kendisine söyleyen insan dese ki kardeşim, nereden çıkardın idrar namazını? Böyle diyorlar. İdrar namazı var diyorlar şimdi. Trakiya'da ben gidiyorum. Yani idrar, özel bir idrar namazı varmış. Diyorlar bunu nereden çıkarıyorsun? Tamam namaz kılmak güzel bir şey de, peygamber böyle bir şey yapmış mı sorusunu herkes sorduğu andan itibaren ne olur piyasada sahte Ameller dolaşmaz. Nasıl şimdi sahte para dolaşımı insanlar çok hırslı davrandığı için o konuda. Özen gösterdiği için kazık yememek için dükkanına cihaz koymuş alıyor bakıyor değil mi? Çünkü kasaya gelecek 50 milyonun şeyindeyiz. Tasasındayız. Ama sahibi amel konusunda hiç o hassasiyet özen gösterme yok. Sor kardeşim neye binaen bunu söylüyorsun? Nereden mi çıkardın bunu? Kim söylemiş? Sahabe böyle bir amel yapmış mı? Uygulamış mı? Alimler bu şekilde sünnete tabi olan peygamberin sahabesinin yolunda giden alimler öyle bir şey şerh etmişler mi? Anlatmışlar mı? Aktarmışlar mı? Böyle sorular sorulduğu andan itibaren ne olur? Hafırsa? Kalpazanlar diyiyoruz biz bunlara. Kalpazanlar piyasadan kalkar. yüklerine kaçarlar. O kürsüye çıkıp, minbere çıkıp İnsanlara iki tane kitap satacağım, kaset satacağım diye yırtılan, şöyle cübbeleriyle, sarıklarıyla insanlara gözüküp şov yapan, palyancolar, şarlatanlar ne yaparlar? Piyasada kendine müşteriyi bulamazlar. Adam kitap satıyor. Biz bu kitabı diyor, şunun için çoğalttık. Kim bunu evinde bulundurursa, o eve hırsız girmez, cin girmez, o evdeki kadın doğumunu normal yapar, düşük yapmaz. Adam cübbesiyle, sarıyla çıkmış. Bu şarlatanlığı, bu soytarılığı insanların milyonlarca insanın gözünün önünde oynuyor. Neden? Çünkü kalpazan haber sahte sa sa sahte amel basıyor. Karşıda ne yok? Uyanık, hassas salih amel kurtları yok. Karşıdaki de ne? O, hazine beğerinde söylemiş olduğumuz iki kural var ya onları bilmeyen insanlar. Demiyor kimse ya hoca senin bu söylediğin şey aslı esası nerede? Kim demiş bunu? Veya nereden çıkardın. Böyle bir şey ilk defa senden duyuyoruz. Ne demek yani bu? Diye bir hassasiyet başlasa dediğimiz ki o şarlatanlar da ne olur? Deliklerine kaçarılır. Müşteri bulamazlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların omuzlarını yararak arkaya doğru ilerliyor. Hanımlardan birisinin evine giriyor. Niye? Orada bir emanet var. Kendisi de bırakılmış. Dağıtılması istenen bir emanet. Peygamber vekil bırakılmış. demiş ki sen bunu aldağıt. E, namazda bu aklına gelmiş aleyhisselatü vesselam ama e, namaz biter de bitmez. Demiyor yani oturayım şu tesbihatımı bitireyim. O salih ameli işlemek için, o hayrı işlemek için hemen ne yapıyor? Koşarak eve gidiyor. Fefezihennâsu min suratihi. Tabi insanlar bunu gören sahabeler, namaz kılan sahabeler korkuyorlar. Peygamberin bu hızlı davranmasından atik davranmasından, koşarak gitmesinden korkuyorlar. Fı خرج عليهم vesselam onların yanına tekrar geri döndüğünde faraa annahum kad min Bir de bakıyor ki ashabı şaşkınlık içinde, hayret içinde. Kendi kendilerine böyle soruyorlar. Neden peygamber bu kadar hızlı gitti geldi? Bir şaşkınlık var. Qaale diyor ki Aleyhisselatü vesselam insanların bu merakını gidermek için zekertu şeyen min tibrin endena. Yok evde olan bir altın yahut gümüş parçası vardı. Onu hatırladım. Fakirlik du en yahbi seni, beni alıkoymasından korktum diyor. Unutmaktan, unutup benle böyle sü sü sürüklenmesinden korktum. Fakat amel tu bir kısmetiyle getirerek onun ne yapılmasını emrettiğim insanlara dağıtılmasını, verilmesini emrettim diyor Bakın salih amele olan ne var? Bir hırs, bir azim. Ya işte başlarız kardeşim öğrendik, tamam, hak buymuş ama yani acelesi yok, biraz şey yapalım yani, bu şekilde devam edelim değil. Talih şu ayet aklınıza gelsin. Zikreti, ve sari'u ilâ magfretin min rabbikum ve cennetin arduhâ ki ardı samâ Üçüncü hadise Cabir radıyallahu anh diyor ki Kâle kâle raculun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem Yevme Uhud Uhud savaşında bir adam peygamberimize gelerek diyor ki peygamberimize soruyor ashabtan birisi gelip Uhud Savaşı günü. Meşhur Uhud Savaşı biliyorsunuz. Arkadaşlar Umre'ye giden arkadaşlar o tepeyi de gördüler. Müslümanların e, anlık yenilgiye uğramasının sebebi neydi? Peygamberin sünnetine muhalefet etmek. Bu adam Uhud Savaşı'nda diyor ki aleyhisselatü Eraite in kutintu, fa eina ana. Bana haber ver Ay Allah Rasulü. Şayet öldürülürsem, bu savaşta ben öldürürsem neredeyim Yerim neresi? Cennet mi cehennem mi? "Qalat <gülüyor> al janna" Aleyhisselatü sallallahu aleyhi ve sellem. Cennet. Yani ona ilem müzeliyor, cennetle müzeliyor. "F'alqa <gülüyor> tamaratin kun fi yedhi" Peygamber Aleyhisselatü sallallahu duyunca. Bu müjdeyi elimde olan deminden hurma muhabbeti yaptık. Nerede o hurmacılar? Elindeki hurmaları yere atıyor bu sahabe. F'alqa tamratin kunfiydi. Tüm müqatel Savaşa dalıyor. Demiyor ya şunları yiyeyim, Arkada olur çocuğa bırakayım yerler, yere bırakıp savaşa dalıyor ve hatta kutil, öldürülene dek o gün şehit düşürülene dek ne yapıyor? Savaşıyor. Bu sahabe hakkında bir şehittir diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Onun şehit olacağını cennete, öldürülüp cennete gideceğini müjdelemiş. Ama onun dışında ehl-i sünnet vel cemaatin prensiplerinden, inanış prensiplerinden bir tanesi de nedir? Allah'ın ve Resulü'nün bu cennetliktir yahut şehittir diye müjdelemediği bir insana ne yapmayız biz? Fulan Falanca şehittir demeyiz. Ancak biz inşallah şehit olmuştur. İnşallah şehittir. Ama bunun dışında şehit falan, şehit falanca gibi ifadeleri hele üstünle yapmaz. Kullanmaz. Dördüncü hadis Ebu Huynı, bu hadiste Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu an قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله Peygamber Aleyhisselam'e bir adam geldi. Ne Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Eyyus sadaqati a'zamu ecran. Eyyus sadaqati a'zamu Tabi sahabeler gelip sürekli sorular soruyorlar. Sorulan sorular amel etmek için. Cevabıyla amel etmek için sorulan sorular. kişi gibi değil yani. Meraktan. Acaba bu ne diyor? Bu nasıl? Demek de bunun, bunun, bunun için değil. Sahabeler sorduğu zaman hemen bak sahabe soru soruyor. Diyor ki ben bugün öldürülsem neredeyim diyor cennetteysin hemen hurmaları atıyor ha öyle mi tamam maşallah arkasından öp gitmiyor elinde hurmalar atarak hemen koşuyor adam soruyor sakal var mı hocam evet var ee? işte paçaları kısatmak haram mı hocam evet hanım Ha güzel hocam iyi <gülüyor> işte aramızdaki fark bu arkadaşlar sabırlarla sizden kimse canınızı vermenizi istemiyor şu anda burada değil mi? Soruyorsa sakalımız uzat. Yani bu bize ait, bize has, bizim kendimizi başkalarına ayırdığımız özel bir sembolik şeyimiz bu ibadet değil. Bunu bize kimse emretmedi Allah Resulünden başka. Onu gönderen Allah'tan başka. Değil mi? O halde biz ne yapacağız arkadaşlar? Yani böyle gevşeklik konusunda biraz daha hassas olacağız. Peygamberimiz de soruyor. Hangi sadaka daha sevaptır? Sıhhatli olduğun zaman sağlıklıyken verdiğin sadaka. Niye? Çünkü sağlıklıyken hayallerin çok. Değil mi? Projelerin çok. Abile para abi beklemek istiyorsun. Ev alacaksın, arabayı yenileyeceksin. Değil mi? Olamayacak o yani. 300 milyar varsa 299 olmayacak o değil mi? Bizim çok tanıdığımız insanlar var. Örnek veriyorum yani. Adam bir trilyonluk adamken, cömertken sağda solda insanlara yemek verirken, üç trilyonluk adam olunca insanlara tabulok yemek ismi başladı. Daha önce götürüyordu. Yani insan sağlıklıyken projeleri çok olur. Emelleri, hay hayalleri çok olur. Yazlığını ister, kışlığını ister değil mi? Ondan sonra evdeki eşyaların değişmesini ister. Onun için yani sadaka biraz nedir? vermek. Varsa mesela 10 milyarı yani şu kardeşin de ihtiyacı var. 1 milyar al. Diyemez. Ama hasta ölüm döşeğine girmiş. Adam doktorlar demiş bizim tanıdık bir adam. Tirlener. Yani yaşayamazsın. 2 ay ya da 3 aydan fazla yani senin ömrün yok Allah'ın izniyle. Karaciğerde akciğer. Bitmiş demişler sana. Lan yalvarıyormuş. Ya. Alın size yani. Çek şeyini. Koçanını. İstediğiniz kadar da olur ama beni kurtarın. Biraz daha yaşatın. Şimdi bu adam hayatındayken yani, trivialer olmasına rağmen yani fakir geldiği zaman veya fakir bildiği zaman neyle? Kıdım kıdım, azar azar çay kaşığı ucuyla verirdi. Ama ölüm gelince hayaller, umutlar planlar, projeler bitince ne yapıyor? Varlığını veriyor. Alın diyor. İstediğiniz kadar kullanın. Yeter ki beni ne yapın? Biraz daha yaşatın. Evet. Aleyhisselatü Vesselam da işte diyor ki insanı tanıyor, biliyor. Sağlıklı iken şahih takşel fakr fakirlikten korkar bir halde cimriyken verdiğin sadaka. Yani, az var diyorsun ya işte üç aylık paramız var. Şimdi bunu işte yüzde ikisini, yüzde üçünü, yüzde beşini verirsek üç sıkıntıya girebiliriz. Fakirlikten de korkusun yani. Muhtaç olmaktan korkusun. İşte bu zamanı vereceğin sadakanı en efdal. Ve te'melul gına. Ve te'mulul Ve zenginlik planları yaparken diyor. Hayali kurarken verdiğin sadaka. Hele zengin olmadan verdiğin sadaka. Çünkü zengin olma yolunda vermiyorsun. Biriktiriyorsun. Ve la tuhlil diyor. Sakın ne yapma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Gediktirme diyor. Sadaka konusunda ne yapma? Gevşek olma yani, Ver. Hatta, اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ Şahit diyor. Hulkun nefes borusu demek. Nefes borusuna gelince diyor. Ne gelince nefes borusuna? Hatta nefes borusuna ulaşınca. Tam Türkçesi. Ne demek nefes borusuna ulaşınca? Senin ruhun. Nefes borusuna ulaşınca. Aileler bu hadisten diyorlar ki yani nefes, ruh nereden çıkar? Çıkmaya başlar. Alttan çıkar çıkar. Nereye ulaşır? Diyorlar nefes borusuna buraya gelir, Hı. şuraya gelir diyor. Hatta diyor buraya geldiğinde can kul dersin ki diyor li fulan keve ve li fulan keva. Dersin ki tamam yani buraya geldiğimden örnek verdi ki çek şey, koçanın örneği. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hatta diyor buraya geldiğinde, nefes borusuna geldiğinde dersin ki tamam yani falanca şunu verin falanca şunu verin. Daha başladı mı? Cömertlik başladı. Vakad teane ve li fulan ve verdiklerinde gerçekten yerinde bulur falancaya verir. Değil mi yani? Sen, dediğin zaman ölümde şeyinde, ruh geldiğinde, falanca şu kadar para, falanca şu kadar miktarın yani Tabi o belli bir malın miktarı var. Onu geçmemek şartıyla. Masiyet üçte birde vuran, edilir Malın üçte birinde. Ya bu duruma düşme yani. Bu durum bekleme göre vesselam. Bu durumlara düşmeden sadakayı ver, Allah yolunda harca ve bil ki bu harcadığın mal, para, sadaka Allah katında daha ne? Eftal. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam eder. Ondan sonra Babul Mücahede bahsine bölümüne geçeriz. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa hamd.